Na azabillahi min Bismillahirrahmanirrahim rajim. Bismillahi r Ve nas ve nas Ve na azabillahi min ve min syyat amalina. Men yehtihi ve men yulil falahadiyla. Ve eshedu la ilaha illallah la Ve eshedu hadis kitabullah ve ve şerrü'l umuri muhtasatetha ve kullu muhtasatin bid'a ve kullu bidatin dalale ve kullu dalaletin finnar. Said tefsir dersimizde Duhan suresinin 37. ayetine kalmıştık oradan devam edeceğiz ve sureyi inşallah bugün tamamlayacağız. Az bir bölüm kalmıştı. 59. ayete kadar. 37. ayette mealin şöyle buyruluyor. Onlar mı hayırlı yoksa tubba kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar günahkardı. Mücahit Rahimullah, tubba himyerlidir demiştir. Yani bir şahıstır tubba. İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, tubbaya dil uzatmayın, zira o Müslüman olmuştu. Bunu Taberani, Kebir'de ve Evsatta, Hatip tarihinde ve başkaları sahihli gayri isnatla rivayet etmişlerdir. Seyl bin Sade Saidi radıyallahu anh'den de, Ahmet, yine Taberani ve başkalar rivayet etmişlerdir. Elbani, Sahihada ve Sahihül Camide bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. İbn Abbas radıyallahu dedi ki, Kaba yani Kabul Akbara, Kur'an'da Allah Teala'nın Tubba kavmini zikrettiğini, ancak Tubba'nın bizzat kendisinden bahsetmediğini görüyorum. Tubba kimdir diye sordum. Kab dedi ki, Tubba Yemen halkından güçlü ve muhtedir bir kraldı. Tubba bir defasında ordusunun başına geçti ve Semerkand'a kadar geldi. Daha sonra yol değiştirip Şam'a yöneldi. Şam'da Yahudi alimlerinden bazılarını esir olarak aldı. Daha sonra Yemen'e doğru dönüşe geçti. Dönüşte Mekke'ye yaklaştığında insanlar arasında onun Kabe'yi yıkmak üzere geldiği söylentisi yayıldı. Yahudi alimleri kendisine bu düşündüğün şey de ne? Kabe Allah'ın evidir ve onu sana yıktırmayacaktır dediler. Tubba bu ev Allah'ın evi ise herkesten çok benim onu kutsal saymam gerek dedi ve orada Müslüman oldu. Sonrasında ihrama girip ihramlı bir şekilde Mekke'ye girdi. Hac görevini yaptıktan sonra Yemen'e doğru yola çıktı. Yemen'e ulaştığı zaman ülkenin ileri gelenleri Tubba'nın yanına girdiler ve ''Sen ki Efendimizsin ve yine Efendimiz olan birinin oğlusun. Ancak yanımızdan gittiğinde bir dine inanıyordun, döndüğünde ise başka bir dine.'' Onun için şu iki şeyden birini seç. Ya bu hükümranlığı bize bırakır, istediğine kulluk edersin. Ya da girdiğin bu yeni dini bırakır, eski dinine dönersin dediler. Yani o işte Müslüman olduğun halde bizim kralımız olmaya devam edemezsin dediler yani. O zamanlarda da Yemen'de gökten inen bir ateş vardı. Şam'dan esir aldığı Yahudi alimleri Tubba'ya bu ateşi aranızda hakem kıl deyince bir gün için sözleştiler ve bu ateşi aralarında hakem kıldılar. Sözleştikleri o gün gelince Yahudi alimleri kitaplarıyla birlikte getirildiler. Diğer taraftan Yemenlilerin taptıkları putlar ile onların başında duranlar getirildi. Her iki tarafı da ateşe doğru yaklaştırdılar. Arkalarında da silahlı adamlar durdu. Ateş gök gürültüsüne benzer bir ses çıkararak aşağıya bir alev parçası gönderdi. Putların başında olanlar geri çekilmek istedi. Ancak inen bu ateş putlarıyla birlikte onları da yaktı. Diğerlerine ise bir şey olmadı. Bunun sonucunda oradakilerin kimi Müslüman olurken kimi de yenilgiyi kabul etti. Yemen halkı Tubba vefat edene kadar onun hakimiyeti altında yaşadılar. Tubba ölmeden önce kardeşini yerine tayin etti. Ancak kardeşi daha sonra öldürülünce Yemen halkı topluca kafir oldular. Evet bunu İbn-i Asakir tarihinde bu şekilde Hasan Biris'in altında rivayet etmiştir. 38- biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye yaratmadık. 39. Biz onları yalnızca hak ile yarattık. Ancak onların çoğu bilmezler. 40. Şüphesiz ki o ayırma günü hepsinin vakitleridir. Katade Rahimullah dedi ki, o gün insanların amellerine göre ayrılacakları gündür. 41. O gün bir dost dosttan yana herhangi bir şeyle yarar sağlayamaz ve onlara yardım edilmez. Katedralimullah bu ayeti şöyle açıkladı. Böylesi bir günde artık bütün akrabalık ve yakınlıklar kesilir. Herkes yaptığı ameline bakar. Böylesi bir günde hayırlı bir şey elde eden mutlu, yani cennetlik. Kötü bir şey elde eden de betbat yani cehennemlik olacaktır. Evet, yani dünyadaki dostluklar menfaatler üzerine olabilir. Akrabalık bağları bu menfaatler üzerine devam ettirilir veya bozulur. Ama ahirette geçerli olan dostluklar, devam edecek olan dostluklar ancak Allah için devam ettirilen dostluklardır. Yani dünyada birbirine akraba veya yakınlık ilişkisi olanlar, dostluk ilişkisi olanlar, eğer bu yakınlıkları, birliktelikleri Allah için değilse, Allah'ın dinine uygun değilse, ahirette bu şekilde ayrılacaklardır. Yani ayette bahsedilen ayrım günüyle, kastedilen, Fasıl, yemül Fasıl ifadesiyle kastedilen böyle bir ayrımdır. Yani e, Sıla-i Rahim veya dostluk ilişkileri, velâ ve bera konularını e, menheş derslerinde çokça işledik. Yani akrabalık bağları yanlış anlaşılıyor. Yani bir kimse e, İslam'a, kitaba ve sünnete muhalif olmasına rağmen sırf akrabadır diye akrabalık bağlarını devam ettirmek Sıla-i Rahim zannediliyor. Böyle değil bir kimse kitabı ve sünneti açıkça aykırılık içinde olmasına rağmen onunla akrabalık bağı devam ettiriliyorsa bu bilakis sıla-i rahmi koparmaktır. Allah'ın koparılmasını emrettiği şeyi koparmamıştır. Allah'ın bağlanması gereken gere, emrettiği şeyi de bağlamamış demektir. Yani bizim akrabalık ilişkilerimizde, dostluk-yakınlık ilişkilerimizde ancak Allah'ın belirlediği, Rasulünün belirlediği ölçülere göre olmak zorundadır. Bu yüzden Allah Azze ve Celle kitabında İbrahim Aleyhisselam'a babası için e, bağışlanma dilemesini yasaklamıştır. Babasıdır ama kafirdir. Nuh Aleyhisselam'a evladı için Allah'ınca o senin oğlun değildir buyurmuştur. Yani öz oğluydu ama din farkı onları ayırdı. Mücadele suresinde de bütün iman edenleri, mü Müslümanlara, bütün iman iddiasında bulunanları bir örnek verilmektedir. Yani Allah ve Resulüne karşı gelen, çizdikleri halde, muhalefet ettikleri halde hiçbir iman etmiş kimseyi en yakın akrabalar dahi olsa, anneleri, babaları, kardeşleri, evlatları bile olsa onlara sevgi besler bulamaz. Bu şekilde devam ediyor ayet. Yani sevgi bağlarını Allah azze ve celle imanla bağlamıştır iman ve e, sünnete ittibayla bağlamıştır. Fudail bin İyaz Rahimolla, bu yüzden kızını bidatçı birisiyle evlendiren bir kimse onunla akrabalık bağlarını koparmış olur, diyor. Şabir Rahimolla kızını fasık, yani açıktan günah işleyen, ne Allah'tan sakınan ne kullardan utanan birisiyle evlendiren bir kimse, onunla akrabalık bağlarını koparmıştır, diyor. Ama zamanımızda öyle bir şey var ki e, kafir de olsa, deist de olsa, ateist de olsa Akraba oldu mu sanki bunu devam ettireceksin. Böyle bir anlayış var. Hayır. Akrabalık bağlarda, dostluk, yakınlık bağlarda ancak Allah'a ve Resulüne iman ve itaat bağıyla e, bağlıdır. Bu bağ koparsa e, diğer bağlarda e, hükümsüz kalır. Evet, 42. Ancak Allah'ın rahmet ettiği başka şüphesiz o, azizdir, rahimdir. Yani bütün bağlar kopacak ancak Allah'ın rahmet ettikleri hariç e, Allah da ancak işte kendi yoluna uyanları, kendisine itaat edenleri e, rahmetine kavuşturacaktır. 43. Doğrusu o zakkum ağacı. İbn Abbas radıyallahu anh'a Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Nefsim elinde olana yemin ederim ki şayet zakkumdan bir damla yeryüzündeki denizlere damlatılsa elbette dünyadakilerin yaşantısını bozardı. Peki ya yiyeceğiz zakkum olan nasıl olur? Bunu hakim İbn-i İbdan ve başkaları sayısına atla rivayet etmişlerdir. Yani bu e, dünyadaki zakkuma da benzemez. Yani dünyadaki zakkuma da zehirli bir şeydir ama ahiretteki, cehennemdeki o zakkum e, daha şey, yani daha e, böyle zehirleyici. Bu, bu hadis-i şerif bunu açıkça gösterir. Çünkü yeryüzündeki denizlere bir damla damlatılsa bozar. Dünyadaki zakkum da belki acı zehirli bir şey ama böyle değil. Ahiretteki ise daha şeydir. Tehlikelidir. Burada o ağacın günahkar olanın yiyeceğidir diye kafirlerin yiyeceği oldu, cennetliklerin yiyeceği olduğu ifade ediliyor bir sonraki ayette. i̇bn Abbas radiyallahu diyor ki, bu ayetler nazlı olduğu zaman Ebu Cehil, Ey Kureyş topluluğu ben sizi zakkuma davet ediyorum dedi ve hurma ile zeytinyağı getirtti. Sonra da şunu zıkkımlanın, ben başka zakkum bilmiyorum dedi. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle onun acılığını açıklayarak şöyle buyurdu. Saffat 64-65. ayetlerinde muhakkak ki o cehennemin dibinden biten bir ağaçtır. Tomurcuklar şeytanların başları gibidir. Kureyşliler dediler ki o ateşte biten bir ağaç mıymış? Böylece o onlar için bir fitne oldu ve gülüşerek alay etmeye başladılar. Yani şey ateşin içerisinde ağaç mı biter diyerek bunu da inkar ettiler. Gülüşler alay ettiler. Bu onlar için fitne oldu. Ve küfürlerini artırdı. İşte Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden birisi bu. İman edenin imanını artırır, kafirlerinde de küfrünü artırır. Nitekim İsra Suresi'nde ve başka ayetlerde belirtildiği gibi Bakara Suresi'nde de Allah sivrisineği veya daha bundan daha değersiz örnek vermekten çekinmez buyuruluyor. Kur'an'ın bu özelliği vardır. Yani kafirler eleştirirler. Nasıl işte Sünnet kârıları sünnete... Dil uzatıyorlar işte bu peygamber iş böyle buyurur mu falan filan diye Allah Azze ve Celle'nin ayetleri hakkında da müslümanların tavırı yani işte cehennem cehennemin içerisinde ateşin içerisinde bir aç bitecek böyle akıllarıyla ele alıp e, inkar ediyorlar alay ediyorlardı. 45 ermiş maden gibi karınlarda kaynar durur. İbn Abbas radyolanma bu ayette geçen el mühül kelimesi yağ tortusu gibi siyah katı bir sudur demiştir. Abdullah bin Süfyan el Esedi radıyallahu anh'ten İbn Mesud radıyallahu anh, gümüşü eritti ve dedi ki mühlü görmek isteyen buna baksın. O erik gümüş göreniniz var mı bilmiyorum. Yani şey de böyle düşünebilirsiniz. Yani alüminyumun veya lehim'in erilmiş hali. Ona benzetiyor. Mühül işte böyle bir şeydir diyor. Yezid bin Ebi Sümeyye'den gelen rivayette i̇bn Ömer radıyallahu anh, dedi ki, mühlün ne olduğunu bilmek ister misiniz? Mühül yağın tortusudur. 46. Kaynar suyun kaynaması gibi. 47. Onu tutun da cehennemin orta yerine sürükleyin. Mücahit Rahimullah bu ayetteki fa'tiluhu kelimesi atın demektir. Demiştir. de sevail cahim kavli cehennemin ortasıdır demektir demiştir 48 sonra kaynar suyun azabından başının üstüne dökün Ebu R.A. şöyle anlatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki muhakkak kaynar su onların başlarına dökülür de Kafatasına işler geçer. Nihayet içine, karnına varır. İçinde olan şeyleri parçalar ve nihayet ayaklarına ulaşır. İşte erime budur. Sonra eski haline çevrilir. Yani bu azap devam ettirmek üzere. O, o eriyen, döklen bedeni tekrar yenilenir. Tekrar bu azaba maruz bırakılır. Bunu Tirmizi Ahmet ve başkaları hasan rivayet etmişlerdir. 49. Tat. Çünkü sen üstün onurluydun. Katade dedi ki onu tutun ve cehennemin orta yerine sürükleyin. Ayeti nazı olduğu zaman Ebu Cehil, Mekke'de benden daha üstün ve şerefli biri yoktur dedi. Allah Teala da buna cevab ona cevaben bu ayeti indirdi. Yani dünyadayken sen üstün, azizdin, onurluydun. Şimdi bu azabı tat bakalım. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre radiyallahu anh. Nebi aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar. Allah azze ve celle buyurdu ki, yani husi bir hadis. İzzet benim gömleğim. Kibriya cübbemdir. Kim bu ikisi hususunda benimle çekişirse ona azap ederim. Bunu Buhari edebül müfredde Temam fevailinde, Müslim sahihinde rivayet etmişlerdir. Evet, izzet yani dünyadaki o şerefli olmak, büyüklük, bunlarla kurulmak ve kibriya, büyüklenmek bunlar bana ait sıfatlardır diyor. Bu konuda benimle çekişen Azap görür diye Allah Azze ve Celle böyle tehdit ediyor. Yani e, izzet elbette da kafire karşı olması gereken bir şeydir. Yani Müslüman diniyle kafirlere karşı izzet duyar. Ama diğer bir Müslümana karşı veya Allah Azze ve Celle'nin Rasulünün maslarına karşı böyle bir şey söz konusu olamaz. Müslümanlar ancak Allah'tan gelene karşı boyun eğerler, huşu gösterirler. Mümin kardeşlerine karşı da tevazu kanıtlarını indirirler. Ama kafirlere karşı izzetli ve onurludurlar. E, tıpkı Fetih suresinin son ayetlerinde belirtildiği gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar ise eşittâhu alel kufar kafirlere karşı şiddetlidirler. Ve ruhema'u beynehum kendi aralarında ise rahim, merhametli, şefkatlidirler. Bu müminlerin vasfıdır. Yani e, izzet tamamen yok sayılamaz. Müminin imanıyla, diniyle bir izzetlenmesi vardır. Bunu kafirlere karşı gösterir. Kafirlere karşı izzetlidir, onurludur. Mesela e, Ebu Düzcane Simak bin Hareşe radıyallahu anh, e, Bu kılıcın hakkını kim verir diye Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kendi kılıcını teklif ettiği zaman Ebu Düzcane meydana çıkmıştır. Ve ben diyerek o almış sonra salına salına kibirle yürümeye başlamıştır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı orada buyurmuştur ki bu öyle bir yürüyüştür ki şayet burası kafirlere karşı harp meydanı olmasaydı işte kibir olan, caiz olmayan bir yürüyüş idi, öbürlerinin olan bir yürüyüş idi. ama burada caizdir diyor. Yani kafirlere karşı o savaş anında kafirlere karşı İslam ile izzet duymak bu caiz olan bir izzettir. Bu Allah Azze ve Celle'nin de hoşuna gider müminlerin kafirlere karşı izzetli olması. Fakat müminin müminlere karşı izzet veya kibriyat aslaması, büyüklük taslaması veyahut kendisine gelen nassa karşı büyüklük taslaması bunlar işte... E, azabı gerektiren, adeta Allah Azze ve Celle ile izzet ve büyüklenme yarışına girmeyi ifade eden durumlardır. 50. Gerçekten bu sizin kuşkuya kapıldığınız şeydir. Yani o ahiret, müminler için vaat edilen cennet ve küfredenler için vaat edilen cehennem onların dünyadayken iman etmedikleri veya şüphe ettikleri, kuşkuya düştükleri, tereddüt ettikleri şeydi. İnsan dünyadayken gerçekten Ahiret gününe, ahiret gününün içeriğine iman ediyorsa, cennete, cenneme iman ediyorsa, böyle bir iman kişinin amellerini e, kalbindeki iman sevk eder. Ameller bu imanın gereğine göre sevk olması gerekir. Yani cenneti talep eden, cehennemden sakınan fiilleri işler. İman bunu harekete geçirir. Böyle bir iman yoksa işte insan iman ettim diyor ama amelleri cehennemi ister gibi, Cenneti hiç istemez gibi, cenneme, cennete karşı zahit, cehenneme karşı ise haris bir şekilde. Bu işte imana zıt bir durumdur. Gerçekte iman olmadığını, iman iddiasının ise nifaktan ibaret olduğunu gösterir. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam münafıkların hasetleri arasında işte konuştuğu zaman yalan söyler. Gerçekten ahirete iman etse yalanın cehenneme götüreceğini, doğru sözlüğünü ise Dünyada doğru sözlükten dolayı zarar göse de ahirette kazananlardan olacağını bilmesi gerekir. İşte söz verdiği zaman sözünde durmaz. Kendisine emanet verildiği zaman emaneti zayi eder. O emaneti gözetmez ve düşmanlık ettiğinde de yani bir tartışmaya girdiğinde de haddi aşar. Yani dostken araları iyiken göz yumduğu, bir köşeye attığı, biriktirdiği kusurları arası bozulunca teker teker saymaya başlar. Bu kusurları aleyhinde kullanmak için saklamıştır. Yani. Bunun gibi bunlar nifak kasetleridir Daha başka nifak hasretleri de, pek çok nifak hasretleri de Kur'an ve sünnette sayılmıştır. Mesela e, namaza üşene üşene kalkmak, en son vaktine bırakmak ve namaz kılarken de hiç önemsemeden karganın yem yediği gibi ya yani horozun gagaladığı gibi e, gagalamak e, ve daha pek çok e, nifak hasretleri sayılmıştır. Yani gerçek bir iman olsa kalpte Kişiden böyle şeyler sadır olmaz. Bunlar ya ahiret hakkındaki kuşkudan, yakin olmamasından veya hiç iman olmamasından kaynaklı şeylerdir. Yani insanların sözlerindeki ben iman ettim sözleri dünya hükmüyle alakalıdır. Ahirette böyle değil. Ahirette Allah Azze ve Celle o kalplere bakar. O kalplerde akt olunan şeye bakar. O kalpte akt olunan şey iman ise gerçekten bir iman ise ağız bu imanın gereklerine yöneliyordu. Sahabeyi görüyorsunuz. İçkiyi yasaklayan ayet indiği zaman geç bir dönemde nazlı olmuştu. Daha öncesinde içki e, kesin bir dille yasaklanmamıştı. Dolayısıyla içki ticareti de yapıyorlardı. Çokça içki de depoluyorlardı. İçenler de vardı çok sayıda. Yasak değildi çünkü. Fakat içkiyi yasaklayan ayet kesin olarak yasaklayan ayet indiği zaman yani o sahabeler Acaba işte bu kadar içki depoladık, şarap depoladık, mahzenlerimiz dolu. Bunları satsak olur mu falan filan böyle kıytılık yollara gitmediler. Derhal onları sokaklara döktüler ve Mekke'nin sokakları adeta şarap gölüne döndü diyor. Medine'nin estağfurullah. Medine'nin sokakları şarap gölüne döndü. Kimin haberiyle biliyor musunuz? 6-7 yaşlarında Enes radıyallahu anh'ın verdiği haberle. Dedi ki Allah Resulüne böyle bir ayet indi. Amcalarına söyledi bunu. Onların içki depolamaları vardı, içki içiyorlardı. Bu ayeti o çocuk bildirince hemen ki Allah'ın üstüne böyle bir emir geldi, yasak geldi. Derhal o içkileri boşalttılar sokaklara. İman böyle bir şey. Bizim zamanımızda nasıl olurdu? Ya içki yasak diyorsun da işte bu kadar şey var. İşte ben geçimimi bundan salamak zorundayım. Şimdi içki satmasam ben işte işsiz kalırım. Geçimimi sağlayamam. Veya satabilir miyim? kendimi içmiyorum, satabilir miyim falan filan. Bir sürü vesveseli kapılar. Sahabenin imanı nerede, bizim imanımız nerede? Allah Azze ve Celle buyuruyor ki eğer siz de onların iman ettiği gibi, onlar da sizin iman ettiğiniz gibi, sahabelere hitaben geliyor ayet Bakara 137, onlar da yani sahabe dışındakiler de sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse işte o zaman hidayet bulurlar. Biz ancak sahabelerin iman ettiği gibi iman edersek hidayet buluruz. O sahabelerin hanımları da böyleydi. Tesettürü emreden yani kadınların yüzlerinin dahi örtülmesini emreden Ahzab suresi 59. ayeti nazil olduğu zaman hiç beklemediler. Derhal elbiselerin eteklerinden bir parça kesip bununla hemen yüzlerine peçe yaptılar. Yani demediler işte ayrı bir elbise ayrı bir peçe alıncaya kadar bekleyeyim. İşte şu anda imkanım yok. İmkanım olunca şey yaparım. Böyle bir bekleme savsaklama yok. Derhal ve Ümmü Seleme radıyallahu anh'a gelen rivayette soka hemen bu ayetin akabinde başlarında sanki karga varmış gibi siyah örtüler içerisinde çıkmaya başladılar. Bakın öncesinde böyle bir vaka yok. Şimdi o sahabenin yerine koyun kendinizi. Erkeğinin de kadının da yerine koyun. Bu sahabe hanımların yerine koyun kendinizi. Şimdiye kadar alışığa geldiğiniz bir giyim tarzı var. İnsanlar içerisinde çıktığınız bir şekil var. Allah Azze ve Celle bir emir indiriyor. İşte kadın Başının üstünden sarkıttığı elbiseyle bütün bedenini örtsün. asa elde okulunca böyle çıksın. Bundan sonra böyle. Düne kadar başka türlü çıkıyordun. İşte ben böyle çıksam işte görümcem nedir, kayınnanam nedir, şu nedir, bu nedir? Onların da vardı böyle vesveseleri. Onlar da insandı. Onların da böyle kınanma korkuları veya kendi işlerinde hissettikleri bir e, hacaret denir buna. Utanma denmez. Çünkü Allah'ın emri olan bir şeyi yapmaktan çekiniyorsa bir insan buna hacalet denir, buna utanma denmez. Bu hacalettir, bu kınanmış bir huydur. Utanma Allah'ın yasakladığı, insanlar arasında da kabih olan şeylerin işlenmesidir. Hacaletle utanma bazen birbirine karıştırılır. Mesela bir kimse İslami kılıklarla bir yere girmeye çekiniyorsa bunun adı haya değildir, bunun adı hacalettir. Bu kınanmış bir hastettir. Veya insanların yanında namaz kılmaktan, farz olan namazı e, kılmıyor. İnsanların yanında işte acaba gösteriş mi yapmış olurum yoksa beni kınarlar mı falan diyorlar. Böyle endişelerle farz namazı terk ediyorsa bunun adı haya değildir, hacalettir. Yani bu kınanmış bir huydur. Haya, insanların yanında haram olan bir şeyi işlemekten geri durmaktır. Bu sebeple, Böyle çekinceler, hacalet duygular veya başka tür çekinceler Allah'ın emrini derhal yerine getirmelerine sahabelerin engel olmadı. Çünkü iman bunu gerektirir. Sen dünyaya iman etmiyorsun sonuçta, dünyayı talep etmiyorsun, ahiret talep ediyorsun, ebedi bir hayat talep ediyorsun. Bu ya ebedi bir cennet veya ebedi bir cehennem. İnsanın hayatında iman ve imanın zıttıyla ilgili imtihan edildiği her meselede bu durum söz konusudur. Gerçekten ahirete mi iman ediyorsun? Yoksa dünyada bir beklentilerin mi var? Ahiret amellerinin savsaklanmasındaki gerekçelere baktığınız zaman hep dünyadaki bir takım beklentiler olduğunu görürsünüz. İnsan dünyadaki bir takım beklentileri sebebiyle veya dünyadaki bir takım korkular sebebiyle bundan geri durur. Allah Azze ve Celle bu konuyla ilgili ayet indirmiştir. Yoksa insanlardan çekecekleri, eziyetleri, sıkıntıları Allah'ın azabıyla bir mi tutuyorlar? Böyle düşünen insanları da Allah Azze ve Celle kitabında kınamıştır. Evet, cennet eline gelince, 51. ayet, sakınanlara, muttakilere gelince, muhakkak onlar güvenli bir makamdadırlar. Katade dedi ki, şeytandan, yorgunluklardan ve üzüntülerden yana güven içindedirler. 52. Cennetlerde ve pınarlarda. 53. Hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan giyinirler karşılıklı otururlar. İkrime dedi ki, Vestebrak kelimesi, yani istibrak, sık dokunmuş ipek demektir. Huzeyfe radıyallam'tan gelen rivayetler Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Altın ve gümüş kaplarda içmeyin. İpek ve ibrişim elbise giymeyin. Zira bunlar dünyada onlar için, Müslüman olmayanlar için ve ahirette de sizler içindir. Bunu Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani bu gibi şeylerin, şarapların, içkilerin, altın gümüş kapların, ipek elbiselerin cennet nimeti olması bunların dünyada mübah olduğu anlamına gelmiyor. Bazı e, kasıtlı olarak saptırmak isteyenler işte altın cennet elinin takılarındandır diyerek işte nasıl haram olur gibisinden böyle e, akli saydıkları, aslında akla da ters ama aklı diyerek öne sürdükleri gerekçelerle bu itiraz ediyorlar. Evet, Ebu Hureyre radıyallahu anh diğer rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Dünyadayken ipeği giyen kişi onu ahirette giyemez. Dünyadayken içki içen kişi onu ahirette içemez. Dünyadayken altın veya gümüş kaplarla içeceğini içen kişi bu kaplarla ahirette içemez. İpek cennetliklerin giyeceğidir. İçki cennetliklerin içeceğidir. Altın ve gümüş de cennetliklerin içecek kaplarıdır. Bunu Nesai, Sünan-ı Kübra'da ve hakim El-Müstedrek'de rivayet etmiş, El-Bani sayhada sayı olduğunu belirtmiştir. Evet, tabi burada e, ipek ve altın hususunda şöyle bir ayrıntıya da dikkat çekmek gerekiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, bir eline altını bir eline ipeği alarak bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır buyurmuştur. Burada erkeklere mahsus haram olduğunu belirtmiştir. Bazı illetli rivayetlerde, yani müdreç olan, sonraki ravilerin eklediği demek müdreç. Yani Allah Resulü'nün söylemeyip de sonraki ravi buradan istimbad ediyor, kadınlara mübahtır diyor. Böyle idraç edilmiş bazı lafızlarında, bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır, kadınlarına ise helaldir şeklinde yapılan rivayet sahih değildir. Kadınlara helaldir lafzı Allah Resulü'nden sabit olmamıştır. Ama burada istisna var. Nedir o istisna? Bu ikisi yani altın ve ipek ümmetimin erkeklerine haramdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kadınlara ait hükmünü söylemiyor. Dolayısıyla kadınlara haram olmadığını ifade eder. Ama haram olmaması alelıkla helal olduğu anlamına da gelmiyor. Çünkü kadınların da bunları kullanmasına bir kerahat vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ehli beytinden altın takılar kullanmalarını yasaklardı, izin vermezdi. Mesela kızı Fatıma, ev Fatıma boynunda ateşten bir e, halka olmasını istiyorsan bu gerdanını tak diyordu. Yani altın takıları takmasını istemiyordu. Fakat kadınlara bu haram kılınmamıştır. Yani e, altın ve ipek kadınlara bir bizatihi haram değildir ama onları tehlikeye düşürebilecek riskler içermektedir. Yani aletla helal desen bu onları fitneye düşürecektir. Nasıl bir fitneye düşürecek? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisinden sonra en zararlı fitne olarak bir hadisinde kadınları bıraktım diyor. Yani en tehlikeli imtihan vesilesi, fitne sebebi olarak kadınları bıraktım. Diğer bir hadisinde ümmetimin fitnesi maldır buyuruyor. Kadınlar bu altın takılar ve benzeri kılık kıyafet, güzel elbiseler böyle şeylere düşkünlükleri sebebiyle kocalarına baskı yaparlar böyle istekler olur, böyle mutlu olmak isterler. Kocalarda eğer şakirelerini aşıyorsa yani e, alabilme edinebilme imkanlarını aşıyorsa bu sefer hanımını kızlarını memnun edebilmek için veya onların çenesinden kurtulabilmek için ne yapar? Bunları haram yollardan bile elde etmeye kalkışır. Dolayısıyla kadın için mal fitnesi en büyük imtihan sebebi olur. Erkekler için de bu kadınlar en büyük imtihan sebebi olur. Tabii işin şehrevi boyutu da var. Yani e, şehvet fitnesi. Bu da bununla alakalı. Yani kadını memnun etmek sonuçta e, onun mallar razı etmeye bakıyor. Dolayısıyla bu iki e, tehlike aslında kadınlar içinde e, böyle aletlak işte onların Altına ve güzel çatabatlı elbiselere düşkün olmamaları yönünde bir uyarıdır. Yani ümmetin erkeklerine haramdır. Tamam, e kadınlarına? Kadınlarına aledettah helaldir, bu sabit olmamıştır diyoruz. Yani bir kerahat vardır. Özellikle aile halkına, kendi eli beytine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadınlarına altın takılar yerine işte gümüş, altın rengine boyanmış gümüş gibi sarartılmış Gümüş gibi takılar giymelerini yani azla kanaade etmelerini zahit olmalarını tavsiye ediyordu kadınların dünyaya düşkünlüğü, erkekleri de e, işte mal fitnesine düşmeye sürükler onlarda da etkiler Bu sebeple kadınlar zaait olsun e, bu sayede erkekler de zaayı olmayı daha çabuk e, öğrenirler daha çabuk buna ikna olurlar Çünkü Erkeğin malla bu kadar çok düşkün olmasında en büyük sebeplerden birisi kadını memnun etmektir. Bu yüzden kadınlar kocalarının, çoluk çocuklarının bu yönlü ahlaki eğitiminde önemli bir role sahiptirler. Yani kadınlar esasında erkeklerin ünsiyet etmeleri için yaratılmıştır. Erkekleri memnun etmeleri için yaratılmıştır. Erkekler kadınları memnun etmek için yaratılmamıştır. Kadın dünyada vazifesini bilsin. Allah Azze ve Celle onun mecbur kalmadıkça evinden dışarı çıkmamasını emretmektedir. Yani onun iş alanı, görev alanı evidir. Kocasının memnun etmesini cennete girdiren bir vesile, yani farzları eda ettikten sonra kocasını memnun etmesini cennete girdiren bir vazife kılmıştır. O halde akıllı bir kadın neyi düşünecek? Bir, ben Rabbimi razı edeceğim. İki, Rabbimi razı edebilmek için, onun tamamlayıcı bir unsur olarak, Rabbin rızasını tamamlayan bir unsur olarak kocasını memnun etmek. Ve her ikisi de cennette buluşmak istiyorsa ne kadın kocasını cehenneme götürecek şeylere sevk etmeli, ne erkek karısını cehenneme sevk edecek işlere girişmeli. Bilakis ikisi birlikte Allah'ın rızasını ve birlikte cennete girmelerini sağlayacak vesileleri gözetmeleri gerekiyor. İşte burada akıllı kadın, kocasını zühte, ahireti düşünmeye teşvik eder. Dünyalığa, bilakis kocası meylettiğinde o kocasına engel olmalıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İbrahim Aleyhisselam'ın e, oğluyla ilgili, onun hanımlarıyla ilgili kıssalarını anlatmıştır. Kadınlardan birisi biliyorsunuz, işte hiçbir şeyden memnun olmayan bir ağızla konuşuyor. İşte hiçbir şeyde bereket yok, şunda tat yok, bunda tat yok. Hep şikayetvari konuşuyor. İbrahim Aleyhisselam'ın ona, oğluna şifreli bir mesaj verdiğini söylüyor. Kapısının eşini değiştirsin oğlum gelince. Söyle kapısının eşini değiştirsin. Oğlu da buradan mesajı anlıyor. Bu kadını boşuyor. Bir sonraki gelişinde ise seneler sonra tekrar gittiğinde hanımı var. İşte oğlu evde yok. Durumunuz nasıl, ahval nasıl diye sorduğunda işte her şey çok güzel, bereketli, güzelliklerden bahsediyor. E, oğluna yine şifreli bir mesaj bırakıyor. Kapısının eşini sağlam tutsun, oğlum gelin böyle söyle. İşte o İsmail Aleyhisselam da böyle söylüyor. Yani babam seni e, nikahımda tutmama, mı? Yani halimizden memnun olduğunu bunu e, tavsiye etmiş diyor. Bu şifreyi söylüyor. İşte e, mesele budur. Kadın kötümser olmayacak. E, olayları e, iman odaklı olarak Allah Azze ve Celle iman odaklı olarak yani dünya malına rağbet değil de ahirete arzu eden hatta kocasını bu konuda teşvik eden, kocası hata ettiğinde, kocası zaafa düştüğünde onu da yakinini kuvvetlendirecek tavsiyelerde bulunan, Nasıl işte kocam da burada zaafa düştü, buradan yapayım demeyecek. Bunlar fırsat bilmeyecek. Dünyaya dalmak için fırsat bilmeyecek. Birbirini tamamlayan, karısı zaafa düştüğünde kocası onu takviye edecek. Kocası zaafa düştüğünde karısı onu takviye edecek. Bu şekilde olurlarsa işte o zaman birlikte Allah'ın izniyle cennette olurlar. Eee bu dünya düşkünlüğü, elbise takı düşkünlüğü de böyle bir şey. Yoksa yani dünyada işte bu takıların e, pratik olarak düşündüğün zaman kadına ne faydası var? Yani işte kolunda 70 tane bilezik olsun. Neye yarıyor bunlar? Yani yenmez, içilmez. Yani sadece bir e, dünyevi bir övünme vesilesinden başka bir şey değil. Hakikatte çok faydalı bir şey değil yani. Biraz burada e, ahiret odaklı, mantıklı düşünmesi gerekiyor iki taraf. Evet, 54 işte böyle ve biz onları beyaz tenli kızlarla evlendirmişizdir. Cennetliklerin e, nimetlerinden bahsetmeye devam ediyor Allah Azze ve Celle. Katade dedi ki, onları beyaz tenli kızlarla evlendiririz demektir. Yani buradaki, e, وَزَوَّجْنَاهُمْ بِهُورِنْ اِنْ Yani huril-i'n, e, beyaz tenli kızlar demek, hur. Bazıları bunu iri gözlü kadınlar diyerek tefsir etmiştir. Mücahit de şöyle anlatıyor. Hur kelimesi giysilerinin üzerinden bile bacakları görülebilen beyaz tenli kadın demektir. Aynı şekilde ona bakan biri, teninin inceliği ve parlaklığından dolayı aynaya bakar gibi kendi yüzünün yansımasını görebilir. Yani onun teni bu şekilde aynayı parlak demek istiyor. Huril'in kelimesi bu şekilde açıklanmıştır. Dediğim gibi Seleften bazıları hur ayın göz demek burada hurda iri yani huril in iri gözlü kadınlar demektir diye açıklamıştır 55 orada güvenlik içinde her türlü meyveyi istiyorlar katade dedi ki ölümden hastalıklardan ve şeytandan yana güven içinde diledikleri meyveleri isterler 56 orada ilk ölümün dışında başka ölüm tatmazlar ve onları cennem azabından korumuştur Ebu Hurey R.A. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu anlatıyor. Kıyamet gününde ölüm bir koç suretinde getirilir ve ey cennet halkı denilir. Onlar bulundukları yerden çıkarılma korkusuyla ürpererek bakarlar. Yani cennet halkı diye sesleniyor. Acaba Allah Azze ve Celle bizi cennetten mi çıkaracak diye böyle bir korkuyla bakarlar. Onlara bunu biliyor musunuz denilir. Onlar evet bu ölümdür derler. Çünkü ölümü tatmışlardır demek ki. İnsan ölümü bir koç suretinde görüyor, tadıyor. Nasıl bir şey biz bilmiyoruz. Ama cennet ehli bunu artık gördükten, muayene ettikten sonra bilecekler. Bu ölümdür diyecekler. Sonra ey cennet halkı denilir. Onlar da bulundukları yerden çıkarılma ümidiyle, yani cennemden çıkarılacağız diye böyle bir ümitle, sevinçle bakarlar. Onlara bunu biliyor musunuz denilir. Onlar da evet bu ölümdür derler. Sırat üzerinde ölün, e, ölümün Boğazlanması emredilir. Sonra her iki gruba da şöyle denilir. Bulunduğunuz yerde kalıcısınız. Artık orada asla ölüm yoktur. Ölüm öldürülüyor yani artık. Bunu İbn Mace, İbn İban Hakim ve Ahmet sayısna rivayet etmişlerdir. Cabir bin Abdullah radıyallanma diyor ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ey lan resulü cennet halkı uyurlar mı?" diye sorulunca şöyle buyurdu. Uyku ölümün kardeşidir. Cennettekiler de uyumazlar. Evet bunu Bezar, Taberani Kitabü Zühd'de Ahmet ve başkalar sayısınatta rivayet etmişler. Elbani sayya da tercih etmiştir. Ee, 57 Rabbinden bir lütuf olarak işte büyük kurtuluş budur. 58 Belki onlar düşünürler diye biz onu senin dilinle kolaylaştırdık. Katade Rahimullah bu ayette yani kolaylaştırılan şey ile kastedilen Kur'an'dır demiştir. İbn Mesud radiyallahu anh diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Evet bu Kur'an'a bir topluk varis olacak da onu su içer gibi okuyacaklar ve okudukları boğazlarından aşağı geçmeyecektir. Bunu acurri ahlak-ı hameletil Kur'an'da, İbn-i Tabakatta, Taberani Efsat'ta, hasen Gayri-i rivayet etmişlerdir. Ebu Derdar Radyalan'tan benzeri gelmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi gerçekleşmiştir. Bugün baktığınız zaman, hangi Kur'an kursuna baksanız, iki senede Kur'an'ın tamamını ezberliyor. Ama içeriğiyle, işte bu sözde Kur'an hafızlarının hiç alakası yok. Diğer bir hadis-i şerifte, ''Ümmetimin kurallarının çoğu münafıklar olacak.'' Yani Kur'an hafızlarının çoğu münafıklar olacak diye buyrulmuştur. Halbuki sahabe öyle değildi. Mesela İbn-i Ömer diyor ki sadece Bakara suresini Allah Resulü'nden alıp ezberlemem 8 sene sürdü. Bakara suresi. Çünkü onlar Allah Resulü aleyhisselatü vesselamdan 5 ayet veya 10 ayet şeklinde parçalar halinde öğreniyorlar. Onun sebebi nuzulü, hükümleri bunları da öğrenip hayatlarına geçirmeden diğer 5 ayete veya 10 ayete Geçmiyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle ameli bir uygulamayla ezberleterek öğretiyordu. Ama zamanımızda işte Kur'an-ı Kerim hem de sünnete muhalif bir şekilde çabuklaştırmak için sondan başlayarak mesela bir cüzü ezberleyecekler zaman cüzün en son sayfasından başa dönerek ezberleme şeklinde okuyorlar. Böylece daha çabuk öğreniyorlar ve bunun unutması da daha çabuk oluyor. Halbuki başından başlayarak ezberlenmesi gerekir. Evet bu biraz zordur ama kalıcıdır. Kolay kolay da unutulmaz. Yani hem e, uygulama şeklinde e, hem de hayata yansıyan şeklinde sünnete muhalefet edilmektedir Kur'an ezberleme konusunda. Cağubi bin Abdillah radiyalanmadan gelen rivayette aramızda Bedevilerin ve Arap olmayanların da bulunduğu bir cemaatte Kur'an okuyorduk. Resulullah aleyhissalatü vesselam yanımıza geldi ve dinledikten sonra buyurdu ki okuyun. Her okuyuş güzeldir. Öyle kimseler gelecek ki onlar Kur'an'ın kelime ve lafızlarını ok yapılacak çubuğun düzlenmesi gibi düzleyecekler. Ondan elde edilecek ücreti ahirete bırakmayıp dünyada alacaklar. Bunu Ebu Davud, Said bin Mansur, İbn Bişeyb, Ahmet ve başkaları sayısız rivayet etmişlerdir. Evet. Bunlar bu hadisle aynen Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam haber verdiği gibi çıkmıştır. İşte Kur'an-ı Kerim'in mahreçleri, tecvidi bunun üstünde o kadar çok dururlar ki yani mesela anlattıklarını duyarsınız, işte biddat harfini çıkarabilmek için işte iki sene mi harcadım falan filan gibi. Bunlar aşırılıktır. İşte kıraatte, kıraatin düzgün olması, insanlara güzel olması, bir de buna işte tegannileri katarsan, insanların hoşuna gidecek makamlarla okunması, çünkü para eden bunlar. Sen tutup Allah Resulü'nün öğrettiği şekilde Kur'an-ı Kerim'i okusan, mesela gayrimeşri ortamlardan bahsediyoruz, mevlit törenleri falan filan, yani ücret alacağın, ölüye okumalar falan. Böyle yerlerde tekanninsiz bir Kur'an olsan bu nasıl Kur'an okuma derler. Buna para da vermezler. <gülüyor> i̇şte ahiret yerine Dünya ecrini talep ettikleri için böyle musiki makamlarıyla en güzel kulağa nasıl hoş geliyor? insanların cazbesini en çok nasıl bir okuyuş çekiyor? Buna talip olurlar. Ücretini dünyada peşin talep ederler. Ahirete bir sevabını bırakmazlar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu yüzden işte mahrecidir, şudur, budur. Yani öyle bir oku ki hiç kimse senin okuyuşuna tek kelime edemez. Bunu arzularlar. Yoksa Allah kanındaki sevabı e, ummaktan yana bir dertleri yoktur. Nitekim teganni ile Kur'an-ı Kerim'in okunacağını, yani musiki makamlarıyla, lahinlerle, Arap lahini dışındaki başka lahinlerle okunacağını haber veren diğer hadislerde bir insanın sırf e, yani en fakirleri olmasa bile, en bilgilileri sünneti en iyi bilenleri olmasa bile sırf en güzel tegamni yaptığı için, yani bu muski makamlarının en güzel uyguladığı için, sesi en cazip geldiği için öne geçirip imam yapılacağı da bildirilmiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buradaki tehlikeyi bildirmiştir. Yani böyle okuyuşların münafıkçı okuyuşlar olduğunu, böyle okuyuşları da ancak münafıkların beğeneceğini e, bildirmiştir. Görüyoruz mesela Abdü Samet, münafın teki. En beğenilen karilerden birisi. Abdurrahman Sadyen, münafın teki. Ama kıraati en beğenilen insanlardan birisi. Türkiye'deki karlilere bakın. Onlar da öyle. Yani bunun için yarışırlar e, vesaire vesaire. Yani durumları biliyorsunuz. O yüzden ayrıntılara gerek yok. Seyl bin Sad dedi ki, biz Kur'an'ı okurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi ve buyurdu ki, Allah'a hamdolsun. Allah'ın kitabı bir tanedir ve aranızda seçkinler, kırmızı ve siyahlar vardır. Kur'an'ı okuyunuz. Harflerini okular düzeltir gibi düzleyerek okuyan, fakat okuyuşları gıddağından aşağıya inmeyen kimseler gelmeden önce okuyunuz. Yani ne okuduklarının manasını bile bilmeyen, onun içeride hükümlerini bile bilmeyen, ama o lafızlarına, mahrişlerine al alabildiğine dikkat eden, yani manadan yoksun sadece lafızlarına bağlanmış böyle kimseler gelmeden önce okuyun. O kimseler ecrini ertelemeyerek dünyada peşin alırlar. Yani onları ahirette bir ecri yoktur. Dünyada zaten maddi olarak alıyorlar bunun karşılığını. Bunu da Acrri, Ahlakü amelit'ül Kur'an'da Ebbin Humeyt, Taberani, Beyhakşi hapta ve başkaları hasen isnapla rivayet etmiştir. 59 Öyleyse sen bekle. Elbette onlar da bekliyorlar. Bu Dukan suresinin son ayeti. katad <gülüyor> dedi ki, Fertekib innehum murtaqibun. kavli bekle. Çünkü onlar da beklemektedirler demektir. Yani bu rakabe, daha önce bu kelimeden bahsetmiştik. Murakabe, kontrol etmek, gözlemek bu manelara gelir. Katad-ı <gülüyor> da bunu açıklamıştır. Evet, Allah Azze ve Celle izin verirse yine, e Mekki surelerden bir diğeri Celse suresi 45. sure. Sonraki derste inşallah devam edeceğiz. Subhanekallahü ve Hamdik ve eşhadü en la ilâhe illallah ve estağfiruke ve etûb